Tasdikte dille bunu şey e, kalbile buna inanmaktır diyorlar. Diyorlar ki iman lugat da tasdik olduğu için Allah da bize Kur'an'da iman edin dediği için biz bunun lugat manasını işleve sokarız. Deriz ki Allah Kur'an'da bize iman edin dedi. İman da lugat da tasdik etmek. O zaman iman tasdikten ibaret. Dil ise kalp kalbin alametidir. Dile bile aslen gerek yoktur demiştir Mürciye Taifesinin Mürciye Fırkasının bir kısmı. Tamam? İşte bundan dolayı İbn-i lugat manasını özellikle tartışmış. Demiş, demiştir ki İbn-i her ne kadar bizi ilgilendiren dini manasıdır, o yüzden biz size burada itibar etmeyiz ama lugat manasını bile ele alsak sizin dediğiniz gibi, yine de iman lugaten tasdik değildir, ikrardır ve ikrarda boyun eğme vardır. Yani tasdik ile ikrar arasında fark var, ikrarda boyun eğme vardır. Yani azalarla boyun eğme vardır gündemde. O yüzden İbn-i demiş, demiştir ki, İman lügatte ikrar demek ve bunu tartışmış uzun uzadıya. Sayfalarca bunu tartışmış lügat olarak tartışmış bunu. Lakin Allahu alem. Yani burada herhangi bir tercih zikretmeyeceğiz. Çünkü te birinci sebebi tercih hile değiliz. İkinci sebebi benim kalbim daha bu iki nokta bu noktalara daha meyletmedi. Yani kendi gücüm nispetinde elimden geldiğince bu mevzuyu araştırmış olmama rağmen ama işte acizliğimizden yani kendi acizliğimden çıkamadığım işin için, bu işin içinden çıkamadığım için herhangi bir kalbim mail yok. Bir, bir tarafa meyletmiş değil bu konuda. Yani iman, lugatan tasdik midir, ikrar mıdır? Daha geniş bir bahse ihtiyaç var. O da Allah nasip ederse bu noktada bize hidayet eder, anlarız. Ancak bu her, herhangi bir büyük bir tesiri yok. Bizi ilgilendiren din imanı Tamam? tamam? O yüzden iman, lugatta tasdik midir? Yoksa ikrar mıdır? İki tarafın delilleri bunların birbirlerine verdi diye bunları hiç tartışmayacağım. Zaten şu anda o zeminde değiliz. Onun inşallah ileride iman derslerini tavsiye işlediğimizde bunun da münakasını tavsiye yaparız. O zamana kadar da Allah bana nasip eder de e, daha farklı bir araştırma imkanı veya daha farklı naslara karşılıklı delilleri uğraşırsam o zaman tercihim de olursa tercihim de yani tercihimden kastım kalbimin meyli, meyli gündeme gelirse o zaman onu da zikrederim iman lugatta. E, tasdik midir, ikrar mıdır, benim kalbim meylettiği burada nedir diye. Ancak dediğim gibi biz e, ben burada ölçü değilim, hiç hüccet değilim. Olamam da çünkü ehli Sünnet aralarında bu noktada ihtilaf etmiş. İbn-i Tehmiye Rahim Oğla ikrar demiş. Bazı ehli Sünnet alimleri tasdiktir demiştir. Ama dediğim gibi bunun e, imanlı anlamasında çok bir faydası, tesiri yoktur. O yüzden pek önemli değil yani. Sadece önemi ne zaman gündeme geliyor? Önemi şu, şu, e, şu zaman gündeme gelir. Mürciye fırkası bir gün bizim karşımıza çıkarsa ki bu Türkiye'de de çoktur zaten bunlar. Mesela Türkiye'de e, Maturdu akidesini veya Eşhari e, Maturdu akides, akidesini diyelim ki her ne kadar fark varsa da yani Mürciyet-ül Fukaha, Ebu Hanife gibi düşünen insanlar imanı Ebu Hanife'nin anladığı şekilde iyice okuyan insanlar karşılaştığınızda size iman sadece tasdiktir derken bunlar ilk öne sürecekleri delil şudur. O yüzden buna değindik biz. Nedir? Diyecekler ki iman logatta tasdik demek, yani tasdik etmek demek, hani diyorsun ki mesela Ahmet dışarı çıktı, sen de kalben buna inanıyorsun. Evet Ahmet dışarı çıktı, kalben buna inanıyorsun. İşte tak... tasdik bu demek. Tamam mı? Diyorlar ki işte iman da lügat da tasdik demek. Yani inan diyor. Ya iman edin diyor bize Allah. Kur'an'da iman etmemizi istiyor. O zaman Allah bizim sadece tasdik etmemizi istiyor. Çünkü iman lügat da tasdik demek. Hiç amel olmasa bile bu yeter diyorlar. Tamam mı? İşte burada iman lügaten tasdik midir yoksa ikrar mıdır? Onun semeresi o zaman gündeme geliyor. Onun tartışması. Tamam buraya Burayı anladık inşallah. Asılah olarak, olarak dinin mana olarak bizi ilgilendiren mana olarak iman nedir? Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'da imanı nasıl anlatmıştır? İman derken iman lafzı dâhiline, iman lafzının mefhumuna neler dahil oluyor? Şimdi Ehl-i Sünnet imanı şöyle tarif etmiştir. Burası çok önemli. El-İmanı kabulün bil sen bu etikaın bir kalp ve amelun bir cevaı bu ile ikrar bu kalbile itikat azalar ile amel yezidu bit dahaati oyan kusu bil masiye bu tat ile artar maasiyet. imanın genel tarifi bu ve el-i vel cemaat bir nasıl istidhale diyorlar. Diyorlar ki bir kere bunlar zaten bizim bu söylediğimiz beş. O zaman beş temel şey oluyor. ney? İman, dil ile iman etmek, dil ile ikrar etmek, kalb ile tasdik etmek, azalayla amel etmek, üç. Taat artar, masiyetle eksilir, beş. O zaman beş temel üzerinedir bu tarif. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu tarifi Kur'an ve Sünnet'ten almışlar. Yani Kur'an'a ve Sünnet'e bakmışlar. Ve Selefin anlayışına bakmışlar. Sahabenin anlayışına bakmışlar. İmanın tarifi bu beş ana temelden oluşuyor. Ve hatta öyle ki mesela el i Sünnet ve Cemaat öyle bir delil getirmiştir ki bu beş şey tek delil içinde mevcut. Yani bir tane hadis var Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan. Bu hadiste beş şey mevcut. Yani bu beş temel unsur veya bu tarifi ayakta tutan bu beş temel, bu beş ana madde tek bir nasda mevzu. Ki o nas çok meşhur bir nas. bir Asıl'ın dediği gibi el-iman bir-onu ve sebep-onu ve şubedir. İman küsür şubedir. E'lâhe kavlu la ilahe illallah. Şimdi bu beş şeyi bulalım hadiste. E'lâhe kavlu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah söylemek. Şimdi Musa abi soruyorum. En üstünü la ilahe illallahı söylemektir derken buradan bu beş temel var ya hangisi var içinde? Düşündün mü hiç? Sesim geliyor mu? Ha, ses var hocam var var. Ha, tamam o zaman ee, söyle inşallah. Dikkat edin. Hepsi var içerisinde. Ha, şimdi ama tek tek gidelim ki karşı tarafa e, fehmettirmek için bunu. Evet. Şimdi e, diyoruz ki bak dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalar ile amel, taat ile artar, masiyet ile eksilir. Beş tane. Tamam evet. Şimdi diyoruz ki bu beş tane bin hasta mevcut. Bu nasda iman yetmiş küsür şubedir olan bu meşhur hadis. Bu meşhur hadis içinde bu beş şey var. Şimdi had hadisi alalım. Ne bilseniz diyor ki el iman Bidön ve sevgena şube. İman yetmiş küsür şubedir. Aleyha kawlu la ilaha illallah en üstünü la ilaha illallah sözünü söylemektir. Şimdi bu hadisin ilk kısmı burada en üstünü la ilaha sözünü söylemekte. Bu beş temelden hangisi mevcut? Dille söylemek mevcut. Sadece o değil. Dikkat et işte insanların bu, çok, bu doğru ama eksik. Şimdi bazen bir cevap doğru olur ama eksik olur. Ee, bu da o kabilden senin söylediğin. Bu da neden insanlar mesela e, çok dikkat etmediği için hadisin lafızlarında. Dikkat etsen aslında bir lafız daha var. E'lâhe <gülüyor> diyor. En üstünü. La ilahe illallah. Ne demek bu? Demek ki artma var. Artma var. Ha, o zaman iki tane var burada. Tamam mı? Anladın mı? E'lâhe. <gülüyor> Bak. Laf, lafızına dikkat et. Allah Resulü'nün. kavlu. La ilahe illallah. En üstünü. Demek imanın üstü var. Altı var. Kadisinin sonunda en, alt, en altı gelecek. Yani artması var. Eksilmesi var. O zaman Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki aile ha en üstü ne? Kavulü La ilahe illallah bak La ilahe illallah demiyor dikkat et hadiste La ilahe illallahı söylemektir diyor tamam? Evet. Ha, o zaman iki tane burada beşten ikisi gitti geriye kaldı üç. Bu giden ikisi La ilahe illallahı söz ile söylemek yani dil ile ikrar kısmı değil mi? Ve evet. ve imanın altması kısmı derece kısmı tamam mı? أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهِ اِلَىٰهِ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَتُ الْاَزَاءَ اِتْطَرِيكُ Sonra Nebis Hasan Ali diyor ki ve en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Şimdi üç tane kaldırdık dedik. Bu üç taneden hangisi var burada? Bu üç taneden geriye kalanlar. Şimdi o üç tane kaldı dedik. Şimdi dille ikrar ve dille ikrar ee, ve imanın artması, tamam mı bu beş maddeden, imanın artması hadisin ilk kısmında var dedik. Evet. Şimdi geriye ne kaldı o zaman? Geriye. O beş taneden ne kaldı? Bir, e, azalar ile amel. iki imanın eksilmesi. Üç, evet. kalbi ile, e, kalb ile itikat. Bu üçü kaldı geriye. Şimdi bu evet. üçünü hadisin diğer kısmında bulacağız. Şimdi Nebi, o zaman hadise devam edeceğiz. Nebisa Selim dedi وَاَدْنَاهَا اِمَا تَتُولْ اَزَانِتْ تَرَيْهِ Ve imanın en aşağısı en düşüğü yoldan, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Şimdi bu üç a. taneden, geriye kalan üç taneden Nebisa Selim'in bu lafzında hangisi var? Burada e, artması var. <gülüyor> Yok eksilmesi, var. <gülüyor> eksilmesi <gülüyor> var. Sadece eksilmesi mi? Yok. Azalıyla amel de var. Neden? Çünkü yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmak. Yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmak azayla yapılan bir iştir. Elle kaldırsın, ayağınla bir köşeyi itersin vesaire. Tamam mı? Evet. Veya elin yoktur, ayağın yoktur, Allah seni öyle yapmıştır mesela. Tutup kafanla itersin. Bu önemli değil. Yani sonuçta ne olursa olsun azamla bu yolda herhangi bir uzunla yoldan geçecek, yol, yoldaki bu eziyet verecek şeyi kaldırmak. İstersen bu dille olsun. Bu da aynı hesaptır. Çünkü e, burayı anladık mı abi? Evet, o zaman evet. hadisin en altı La ilahe illallah düşüyor, Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak kısmını ele aldığımızda iki şey daha gündeme geliyor. Ne o? Birincisi e, dil ile şey ile amel var bunun içinde. Çünkü yoldan eziyet verecek şeyi kaldırıyorsun. Ve imanın eksilmesine delalet var burada. Tamam mı? O zaman burada dört şeyi biz hallettik hadisin bu şurasına kadar. Neydi bu dört şey? Birincisi dille itikar, değil mi? Değil İkincisi azalar ile amel. Evet. Üçüncüsü imanın artması, dördüncüsü eksilmesi. Bir İçin. tane daha kaldı. Kalbili itikat. Yani kalbin de kalbin amelinin de imandan olması. Hı hı. Bu nerede hadisin? Dikkat et hadisin en sonunda Nebi Sason ne diyor? "Wel haya wa şu Haya min iman". nedir? İman'dan <gülüyor> bir şube peki ha haya hangi amellerden? Kalbi amellerden. Kalbi, kalbi He, o yani. zaman baktığımız zaman bu beşi içinde. Şimdi hadisi e, topar toparlayalım başa alalım. Şimdi diyoruz ki, sünnet vel katında iman ne demek? "Qaulun evet. bil lisan, wa amelun bil arkan" ve i'tikad bil cenan. Yezid bi taat ve yenkes bi maasiyetir Tamam? Din ile ikrar. 1. Kalple itikat. 2. Azalar ile amel. 3. İtikadle artar. 4. Maasiyetle eksilir. 5. Ve diyoruz ki bu 5. Nasların genelinden zaten alınmış. Her birine delalet eden tek tek nas var. Bunda zaten hiçbir sorun yok. Ancak diyoruz ki bizim elimizde öyle bir nas var ki bu nas tek başına bu beş temeli ediyor bize. Birinci temel dille itikat. Bu hadisin neresinde? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünde. La ilahe illallahı söylemek sözünde. Değil mi? İman 70 küçük suvedir. En üstünün la ilahe illallah sözünü söylemek. Evet. İkincisi kalb ile tasdik. Bu hadisin neresinde şey kalp ile taslaya geçmiyorum şimdi dille ikrar dedik. İki imanın artması dedik. Bu hadisin neresinde yine en başında en üstünü la ilahe illallah en üstünü. Demek ki imanın üstü altı var. Demek ki insanlar da derece derece. İmanı daha üstte olan var. Onun daha altında olan var. Tamam. Evet. Ee, üçüncüsü e, azalar ile amel. Bu da yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma kısmında. Değil mi? Dördüncüsü imanın eksilmesi. Bu da en altı hadisin en altı lafzında. Yani en en aşağısı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak kısmında. Kalbi leyitikat da Nabi Sallallahu Aleyhi ve ne diyor en son? Ualhayah uşurbetününeleyim an. Hayat da imandan bir şubedir. demek ki kalbi ameller, kalbi ameller de imandan. O zaman burada Allah Resulü dili zikretti, azaları zikretti, kalbi zikretti eksilmeden bahsetti ve yükselmeden bahsetti. Tamam? Bu hadis. O zaman diyoruz ki bu hadis. imanın 5 rüknünü yani iman tarifinin diyelim 5 rüknünü kendisinde toplayan cemeden bir hadis, tamam? Şimdi bir yere dikkat çektirmek istiyorum. Şimdi evli sünnet İcma etmiştir ki amel imandan cüzdür, artar ve eksilir. Bunda icma var. Tamam mı? Ehl-i sünnet bu konuda icma etmiştir. Evet. Ve bu icmayı birçok ehl-i sünnet âlemi zirketmiştir kitaplarında. Bundan, Bunlardan bir tanesi mesela i̇mam Şafii, Şafi'yi, Rahimallah, Muhammed bin İdris Şafii. Ne zaman ölüyor Muhammed bin İdris Şafii? 150'de. Ne zaman vefat ediyor? Biliyor musun? 204. Da 54, işte. 54 yaş falan yaşıyor Rahimallah. 1. selef haliminde i̇mam Şafii Şafii'yi icma'ya Mesela baktığın zaman ee, El-Lalekai'de mevcut bu rivayet. Sonra i̇mam Ahmed Ahmet icma'ya zikreder. sünnesinde. Sonra ee, aklıma gelen İbn-i Teymiye mesela Mecmuat-ı Fetevan'ın 7. cildinde. Başka yerlerde. İmam-ı Kebir'de, İmam-ı Sonra ee, İmam-ı acir Şeriada. Sonra İbn Abdilber, Allahu alem temhitte mi diistis kardamida hatırlanırım. Allah alem temhitte İmam Abdilber, rahimullah. Yani e, ve onun dışında birçok alim. Evet. Hamilin imandan ciz olduğunu art, artar. Sonra İmam buhari Bukhari, Allah. İmam Bukhari dolaylı yoldan şöyle mesela binden fazla şekle karşılaştım, ilimelerle karşılaştım, işte icazdan, Mısır'dan, şuradan, Yemen'den vesaire. Hepsi iman. E, kavil ve ameldir. Artar ve eksilir derler. Diyor. Velhasıl ehl-i sünnet cemaat. E, bu konuda icma var. Ancak e, önemli bir yere dikkat çektirmek istiyorum. Şimdi İmam Malik Rahimeullah. Mesela bizim selef alimlerimizde. Malik'in mezhebinin imamı. İmam Malik Rahimeullah şu söz çok açıktır. İmanın artma ve eksilmesiyle alakalı. İmanın arttığını söylemiştir. İman artar demiştir. Ancak demiştir ki iman eksilmez. Yani iman şey iman eksilir lafzını söylemeyi hoş görmemiş. Tamam mı? Bak dikkat et. İmam Malik'ten bir rivayet var. Ashabı zikreder İmam Malik'ten sahiktir. sayı sahi olduğunda icma var. Yani e, şu manada sahi olduğunda. Yani ashabının bunu da tefsik ettiğinde e, ashabının bunda cezmi var. Yani ashabı bunu İmam Malik'ten zikreder. Ashabının bir kısmı. İmam Malik iman artar demiştir ama eksilmesinde tavakkuf etmiştir. Durmuştur eksilmesinde dikkat et. Net bir şekilde reddetmemiştir gerçi ama e, zikredilmesini de hoş görmemiştir pek. İman eksilir demeyi de hoş görmemiştir. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Şimdi Musa abi sana sorayım anla diye. Bana bir tane nasıl getirebilir misin? Ne Kur'an'dan Evet. ne de sünnetten bir tane tek bir tane bir tane nasıl getir Kur'an'dan ve sünnetten? İmanın eksildiğini söyleyin. Var mı aklında? Bir ayet var hocam. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar diye. O mi? ayrı. O ayet. Biz yok. eksilme eksilme lafzını söylüyorum. Şimdi, Şimdi lafız olarak yok. Çok ok, duymadım, okumadım da. He. Eks, eksilme lafza zaten İmam Malik birazdan gelecek ki, birazdan anlatacağız ki inşallah. İmam Malik. Bunu söylerken bazı insanlar İmam Malik'in kastını anlamıyor. Zannediyor ki İmam Malik eksilmeyi reddediyor. Ebeden İmam Malik'ten bile ki sahih olan ikinci bir rivayet var. İmanın eksileceğini net bir şekilde söylüyor. Tamam mı? Ama burada önemli bir nokta var. Orayı anlatmamız lazım. E neden? Çünkü biz, biz, biz şöyle dersek bir kere sapıtırız. Yani bir kere şöyle dersek kendimize Selefi demeyelim önce. Bunu her zaman sö söylüyoruz ve e, bunu özellikle üstüne basmamız lazım. Şereften, selef imamlarımızdan bazı kabiller var. Tamam mı? Mesela e, Kur'an'ın sünnete muhalif gibi görünüyor. Hemen tutuyorsun, bana ne diyorsun o imamdan? Beni ilgilendiren Kur'an sünnet. İşte sabıklığın baş noktası burası. İşte sapıklık burada başlar. Tamam? Yani adama demek ki bak, İmam Mali'yi getirdin. Tamam, beni ilgilendiren Kur'an sünnet attı İmam Mali'yi. E Bukhari'den de diyelim ki birisi öyle bir şey getirdi. Bukhari'yi de at. İbn-i Teymi'yi de at. Tamam İmam Zehebi'yi de at. İbn-i Kesir de at. Hasan-ı Basri'yi at. Mücahit'i e at. Kata'de at. Benil bilmeyenler kuran sünnet ise işte başlangıç noktası burası. O zaman biz şöyle diyelim abi. Biz niçin kendimize selef diyoruz ki? Değil mi? Veya niçin kendimize ehli sünnet diyoruz ki? Demeyelim abi. Bizi ilgilendiren kuran sünnetse, değil mi? Hiçbir selefi demiyorum. bu isim bu isim bu isim dinen hoş değil. Ehli sünnet de hatta dinen hoş değil. Biz bunların hepsini geçelim. Bizi ilgilendiren kuran sünnet. Herkes kendi başına imam olsun. Bu değil. Eğer seleften bazı kabileler gelmişse ve bu kabil bu kabil. Eğer sen hakikatını bilmiyorsan bu kabilin. Yani onda Acaba bundaki kastı ne? Hakikaten bunu söylüyor mu? Yoksa başka diğer bir kavli, e, önceki kavlini tefsir ediyor mu? Bunlara bakmadan beni ilgilendiren Kur'an sünnet, ben İmam Mali'yi burada reddederim, şunu şurada reddederim dersen o sapıklığın başlangıcı. Yani sen bütün ümmeti çöpe attın, tek başına imam oldun. Bu çıkar gündeme. O yüzden biz burada alimlerin ekvallerini, kavillerini tahkik, tahkik etmeye çalışıyoruz. Yani ne manada tahkik etme, Anlamaya, fıkh etmeye çalışıyoruz. Yoksa yarın öbür gün sana birisi gelir der ki sen 10 senedir bağırıyordun selef tevil tevil yapmıyor adam sana bir tane getirir selef tevil yaptı bu sefer o lafsından döndüm beni ilgilendiren Kur'an sünnet. İşte bu işin kaçamak noktası olur. Ya sen en baştan söyleyeceksin hiç selefin ismini gündeme almayacaksın ben selefi değilim veya ehl sünnet değilim şey selefim veya ehl sünnetim bunu hiç gündeme almayacaksın. Eğer bunu gündeme de alacaksan o zaman adam da sana yani bir gün e, selefin kabrinden sana mukale bir şey getirirse o zaman ona göre senin bir duruşun olması lazım. Tamam mı abi? O yüzden biz burada alimlerin kabirlerini tahkik etmeye anlamaya çalışıyoruz. Biz şerefiyiz diyoruz ve diyoruz ki burada icma var. Eğer biz burada icma vardır diyorsak, e bu icmayı biz ispat etmek zorundayız. Bir adam geldi bize şimdi İmam malin kavli getirdi. Al, al sana İmam malin kavli icmayı bozdu dese. E biz bu meseleyi tahkik etmek zorundayız. Mesela, tamam mı? Neden biz mesela... E, kesin iman görüşe göre mesela Ebu Hanife'nin ameli imana sokmadı işte bundan döndü söyledi falan o zayıf görüş raci olan görüş dönmemiştir bunun üzerine ölmüştür Allah-u Alem tamam raci olan görüş bilinen ha. hemen tutuyoruz bunu ne yapıyoruz hemen tutuyoruz bunu ne yapıyoruz bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara diyoruz işte burada Ebu Hanife hata etmiştir neden burada bunu söyleriz çünkü neden bu bir kere karar kılmıştır alimlerin çoğunun katında Ebu Hanife'nin bu konuda hata ettiği ama şimdi İmam Malik'ten bu lafı duyduk. Biz bana ne beni ilgilendiren Kur'an-ı böyle değil. Bu kadar basit değil. Tabii ki bizi ilgilendiren master olarak Kur'an-ı Sünnet. Ama İmam Malik hakikaten öyle demiş mi dememiş mi? Tamam ee, o, o baktan bunu söylüyoruz? Ha, o zaman diyoruz ki abi. <gülüyor> ee, İmam Malik'ten imanın eksilmesinin Eksi, iman eksileri lafzını yani azalır eksileri lafzını hoş görmeyeceğini delalet eden kabil zikredilmiştir iman malikten, Eshabı bunu zikretmiştir. Tamam abi? Ama dediğim gibi bunda herhangi bir lafız var mı? Yani Allah Resulü'nden imanın eksildiğine dair. İman eksilir. Şimdi kuran ve sünnete baktığımız zaman imanın artılacağına dair değil mi? rivayetler çok ve bu artma kelimesinin net bir şekilde bak artma kelimesinin net bir şekilde zikreden ayetler var. Kur'an'da Allahu Alem, yanlış hatırlamadığım, kad, yanlış hatırlamıyorsam sekiz tane veya altı tane Allahu Alem sekizde. Sekiz tane ayet var. Net olarak Kur'an-ı Kerim'de iman artar lafzını kullanıyor. Artar lafzını kullanıyor. Şimdi arttığına delalet eden onlarca ayet var. O ayrı ama artar lafzı olarak o lafız. Artar lafzı olarak Tamam? artan lafzı olarak evet. en az 8, 6 veya 8 tane ayet var. Tamam mı? Şimdi ama baktığımız zaman eksileceğine dahil eksilme kelimesi yani yanı kus dediğimiz bu Arapçada eksilmek kelimesine dair hiçbir nas ben bilmiyorum. Ha. Bulunur bir tane Allah bu alem. Ama işte benim gücümün nispetinde araştırdığım, okuduğum kadarıyla, meşahilerden alimlerimizden duyduğum kadarıyla Kitaplarda muttali olduğum kadarıyla imanın eksileceğine dair eksilme lafzı hiçbir nasta yok. Ne Kur'an'da ne sünnette. Sadece bir tane sahabeden bir lafız getiriyorlar. Onun da e, sayı olduğu tartışmalı. Allahu Alim İbni Teymiye Rahim'e sayı olarak görüyor. Sahih de olsa bu imam, bu e, sahabenin sözü tamam mı? Evet. Yani mevkuf, değil. Ha bu merfu hükmünü alırım almaz mı o tartışılır o ayrı bir bab. Ama Allahu alem. Allah Resulünün bizzat merfu'lu cezm olunmuş bir şekilde Allah Resulünden veya Kur'an'dan bir nas yok eksildiğine dair. Ama eksildiğine delalet eden nas yok. O ayrı bir bab. Şimdi bir lafsın bir e, e, nas'ın delaleti vardır bir de nas'ın lafzı vardır. Ben nas'ın nass, nas'ın lafzından başlıyorum. Lafız olarak yok. Yoksa mana olarak çok ki az önce zaten hadis zikrettik en düşüyle la ilahe illallah'tır diye değil mi? Orada edna kelimesi geçer. Bizim anladığımız eksilme kelimesini ifade eden yemkus lafzı yok Kur'an-ı Sünnet'te. Ha, gerçi mesela İmam Ebu Davud'u biliyorsun Ebu Davud. Ebu Davud yani e, Sünnet'in sahibi. Sonra e, mesela İbnü i Batt'da i̇bane Kubra'da mesela e, hadis getiriyorlar. Diyorlar ki şu hadis şu hadis net bir şekilde eksilme, eksilme var diyorlar. Burası çok önemli abi. Şimdi ee, Ebu Davud Es-Sizistani sünneninde ve İbni Bat'ta İbanetül Kubra'da bir hadis getiriyorlar ki bu hadis de çok meşhur ve mağruf bir hadis. Hadis getiriyorlar diyorlar ki bu hadiste bu hadiste hissizler diyorlar ki şimdi hadisi Diyorlar ki bakın hadiste net bir şekilde eksilme kelimesi var. Nedir o hadis? Ana yani var ya işte hadise bu sait bu saitten geldi bu sait al kudri hadisi hadis Bukhari'de hatta işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Mara itu min kunna nafisatu ve dinin" diyor ki, ben sizden akıl sahibinin yani aklını şey yapacak aklını alacak. E, aklı ve dini sizden daha eksik birisini daha eksik kimseleri görmedim diye kadınlara hitap ediyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O meşhur evet. rivayet. Bak ne diyor şimdi Nebri Sallallahu Aleyhisselatü dikkat et. Diyor ki ben sizden dini ve aklı daha eksik bak Naks kelimesini konuyor. Daha eksik tamam Daha eksik olan kimseyi görmedim. Hmm. Şimdi dikkat et, hadiste burada imanın eksikliğinden mi bahsediyor? Dinin eksikliğinden bahsediyor? Önce onu bir şey yapalım. Şimdi bu hadisi, bu hadisi münakaşa yapacağız biraz. Burada şimdi, bak abi, mevzuyu başa alıyorum fıkh etsin diye. Şimdi bu benim biraz gıcık yönümdür, tamam mı? Abi. Ben bazen böyle şey anlatmam, yani böyle düz anlatmayı sevmem ben. Düz anlatamıyorum. Yani böyle de bir faydalı olacağını zannetmiyorum. Karşı taraf... Ben muhatap almak zorundayım. fık etmemiz için beraberce. O yüzden soruyorum. Şimdi meseleyi başa alıyorum. Ve çoğu zaman da bunu yaparım. Bazen meseleyi başa alırım. Tamam mı abi? Bak şimdi. Evet. işgal noktası ne? İşgal noktası. iman e, selef icma etmemiş midir? İman artar ve eksilir. Evet. Etmiştir. Ve artar lafız olarak Kur'an ve Sünnet'te mevcut. Tamam Evet. Ancak eksilmesinin Kur'an ve Sünnet'te delal eden nas yoktur diyoruz. Net bir şekilde. Tamam mı? Ve bunda da İmam Malik bundan dolayı, bak, İmam Malik hiçbir zaman iman eksilir, inkar ettiğinden dolayı bunu eksil, bunu, bunu reddetmemiştir. Neden dolayı reddetmiştir? Bu lafız geçmediği için bu lafı kullanmayı kerih görmüştür sadece. Kerih gördüğü zikredilmiştir İmam Malikten. Çünkü İmam Malikten daha meşhur ikinci bir rivayet var ashabını zikredtiği. İbnu Abdul Bere vesaire. Bak, daha meşhur bir görüş vardır mesela İmam Malikten. şey İmam Malikten. E net bir şekilde iman artılır ve eksilir demiştir. Demek ki İmam Malik'ten meşhur olan görüş ne? İmam Malik dahi artar ve eksilir diyor. Ancak kesildi mi abi? Ses var mı? Yok, ses var ben, Değil mi? Tamam. Ee, ancak her ne kadar İmam Malik'in ilk sözünü o meşhur olmayan, ilk sözünü bile alsak yine bu imanın e, eksildiğini, inkar ettiğine delalet etmez. Çünkü neden? İmam Malik'in burada inkar ettiği o lafız, lafzın kullanılması. Neden? Çünkü Kur'an ve Sünnet'ten vardı olmamıştır. Ancak diyoruz ki seleften bazı alimler çıkmıştır, şunu iddia etmiştir. Demişlerdir ki hayır, sünnette bizim elimizde bir delil var. O delilde de imanın artılacağına, eksileceğine dair eksilme lafzını net kullanan hadis var diyorlar elimizde. Bunlardan bir tanesi Ebu Davud Es-Sıcistani, sünnenin sahibi. Sünnen Ebi Davud. Ve yine selef alimlerinden e, İbn-i Bak'ta, Kubra'da. Tamam mı? Evet. E, bir hadisle eksililer ediyorlar. Diyorlar ki bu hadiste imanın eksileceğine net bir delil var elimizde. Nedir o? İşte onu nebis hanımlara hitaben, kadınlara hitaben, ben işte akıllı birisinin aklını sizden daha çok e, deşecek yani sizden daha çok alacak e, dini ve aklı eksik kimse bilmiyorum görmedim diyor nebis sallallahu Şimdi burada kadınlara iki vasıf veriyor akıllarının ve e, dinlerinin eksik olduğu. Tamam mı? bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam söylüyor. Vaka da böyle zaten vakıada da bu ortada. Şimdi ancak Burada bir e, işgal var. Ebu Davud Es-i Cisani İbn-i Batta Rahimahullah'ın İbn rahimahullah istila ettikleri bu hadise baktığımızda lafızlarına burada imanın eksilmesi mi var? Dinin eksilmesi mi var? Hadiste neyin eksilmesi geçiyor? Hadiste bak, ve dinin. dinin ve aklın eksilmesi. Ha, evet. O zaman bunlar diyoruz ki bakın hadiste mesela dinin eksilmesi var. Bunlar ne diyor? Din eşittir iman. Doğru mu lafız olarak? Doğru değil mi? Din eşittir iman. Mesela Allah Azze ve Celle e, e, ey iman edenler dediği zaman ne? E bu dinin, ey bu ey dine mensup olanlar demek. Tamam mı? Yani iman eşittir din. Ha, o zaman nakısatu aklin ve dinin nakısatu aklin ve imanın demektir diyorlar. Yani aklın ve dinin eksik olması yani aklın ve imanın eksik olması demektir. Ve hadiste de net bir şekilde eksilme lafzı geçiyor. Biz diyoruz ki Allahu u Alem Şimdi bu hadis delalet eder mi etmez mi? Bu Bunu biraz menakaşe edeceğiz de. Diyoruz ki her ne kadar hadis delalet ediyor bile desek net değil. Tamam mı abi? Evet. Net değil. Çünkü neden? Biz diyoruz ki Allahu Alim burada dinin eksik olması imanın eksik olması değil. İmanın eksik olması değil. Neden? Çünkü baktığımız zaman bu hadisle mesela selef selef e, alimlerinin akide kitaplarında bu hadisin imanı eksilttiğine dair, iman eksikliğine delalet ettiğine dair delil olarak hemen hemen akide kitaplarında getiren çok azdır. Yani selef alimlerinin büyük bir kısmı bunu e, delil olarak zikretmemişlerdir akide kitaplarında. Ancak işte dediğim gibi işte bir iki tane selef alimlerimiz işte bu Davud işte İbn Ubatta E, Ve daha varsa Allah Alem Allah halim. E, buradan buradan dinden maksat şey burada e, dinin eksilmesinden maksadıysa dinin amelinin eksilmesidir. Allah halim. Bak hmm. neden? Şimdi şöyle bir itiraz gelebilir e, hocam e, dinin ameli bile eksilse desek e, amel imandan düz e, olduğu için amelin eksilmesi e, zaten imanın eksilmesi olmuyor mu diye ikinci bir itiraz da gelebilir değil mi abi? Doğru mu? Şimdi bak, doğru he, biz ne doğru. diyoruz onlara bak şimdi. Burası, şimdi bunları, meseleleri işliyoruz. Ee, tahkik ederek gitmemiz lazım. Tane tane. Yani acele, acele gerek yok inşallah. Az işleyelim öz olsun. Şimdi, biz diyoruz ki amel, imandan cüzdür. Ve amelin eksilmesi neyin eksilmesini gerektirir? İmanın eksilmesini gerektirir. Doğru mu? Şimdi doğru. biz, biz onlara diyoruz ki bu hadis bir kere delalet etmez. Yani şöyle, biz derken yani, bazı alimler, çünkü bazı alimler de delalet eder diyor bariz. Burada önemli değil tamam mı? Önemli değil burada. Yani burada mesela bizim meşayihlerimizden bazı diyorlar ki hayır. Burada biz e, on, e, bu hadisin net bir şekilde delalet ettiğini e, söyleyemeyiz. Çünkü hadiste ima, imanın değil dinin eksilmesini söylüyor. Burada dinin eksilmesinden maksat imanın eksilmesi değildir. Dinin amelinin eksilmesidir diyoruz diyor alimler tamam mı? Ancak mesela bugün e, Ebu Davud Es-Sicistani ve İbn-i Bat da olsaydı bize şöyle bir itiraz getirebilirlerdi. Ya bu dinin amelinin eksilmesi bile olsa imanın eksilmesi olmuş olmaz mı? Değil mi? Çünkü amel imandan cüz. E bunu da buna bu hadisi biz amelin i, eksilmesi diye e, yorumlarsak, amelin eksilmesi diye ta, e, e, tefsir edersek e, yine bizim dediğimize gelir diyecekler bize. Neden? Çünkü amel imandan cüz amelin eksilmesi dinin eksilmesi. Doğru mu? Doğru. Ancak yine şöyle bir cevap vere, verilebilir onlara. Deriz ki hayır. Burada dinin amelinin eksilmesi imanı bu hayızlı kadın için gerektirmez. Neden? Çünkü dinin eksikliğini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyle tefsir ediyor? Mesela kadınların hayız olup namazı terk etmesiyle değil mi? Evet. Mesela kadın ne olur? İşte kadınlara göre değişir. Ayın belli kısmında hayız olur ve bu hayız döneminde işte orucu terk eder. Eğer Ramazan'a denk gelmişse değil mi? Namazı evet. terk eder. Ayşe Radıyallahu anh'ın hadisinde olduğu gibi. Ve bu de, bu hadisin devamında da olduğu gibi. Ha, peki, bak şimdi kahve. Kadının, kadının o an namazı terk etmesi hayızlıyken ve orucu terk etmesi, dikkat et. Amelin terk etmesi, o an ameli terk etmiş oluyor değil mi? Ameli terk et evet. derken de amel de imandan olduğu için eksilmesi oluyor. Böyle mi bakmak lazım olaya, yoksa şöyle mi bakmak lazım ki şöyle bakmak lazım daha doğru nedir o? Kadın ameli terk ederken, mesela bir insan orucu terk, ed terk ederse, sağlıklı bir insan, neye uyarak orucu terk ediyor? İmanından dolayı. Yok, bir değil. bir insan, özürsüz bir insan, normal bir erkek bir kadın özürsüz bir kadın orucu terk ederse neye uyarak orucu terk eder? Hevasına. Mı? He, hevasına. Allah da Kur'an'ı demiyor musun? Sen hevasını ilah bilimini görmedim. Velhasıl. Ee, peki bu kadın namazı ve orucu terk ederken neye uyarak terk ediyor? İman ettiği için. Şey. Kime uyarak? Allah'a. Allah'ına ve resulüne. Peki Allah'a veresine uymak nedir? İmandandır. İ i̇badettir. He, o zaman. Tamam bak burayı anladık mı abi? Arasındaki farkı. Evet. Ha, o yüzden diyoruz ki Allahu Alem Yani el-ilmün dallah, ilim Allah'ın katında. Allahu Alem Bu hadisle istedilen net değil. Her ne kadar delalet yönü varsa da ki buz bunu inşallah iman mevzusunda bunu daha geniş tartışacağız bu hadisi. Basit alıyorum burada. Şimdi Şeyh Yusuf El Gafis var, ben sana daha önce bahsetmiştim. Mesela Yusuf El Gafis biraz şeyle diyor, diyor ki bu hadis delalet eder aslında. Biraz ona yani bu Ebu Davut işte biraz ona meylediyor gibi. Ve e, güzel bir münakaşa falan yapıyor. Tamam mı? Biz onu daha genişleyeceğiz imanda inşallah. Ama burası yeri değil. Yani tutup da şimdi imana atıyoruz. Bir hadisi dakikalarca saatlerce anlatmanın bir şeyi yok yani. E, bir gereği yok şu an. Ama genel genel mantığı anladık değil mi abi? Evet. Tamam. Genel mantığı anladık. O yüzden diyoruz ki Allahu Alem bu hadis net bir delalet yok ama delalet etmemesi de net değil. Bu hadis istiller olarak getirilebilir. Tamam mı? Bunu tartışacağız. Bunu inşallah imanı ileride ileriki programlarımızda daha geniş işlediğimiz zaman tartışacağız bunu. Ee, o yüzden diyoruz ki İmam Malik'ten yarın e bir gün bir muhalif bir bilat ehli çıkıp sana derse ki bak selef alimlerinden mesela İmam Malik İmman Malik ee, ki bunu bir defa zaten getirmez akıllı olan getirmez de, Velhasıl hasıl yani ihtimalen. Ha abi bir dakika, bir saniye ben şu meselenin bir kardeşi yazayım. Ee, Şimdi de şu kayıt bir saniye Evet cevap Ben kendi kaydımı... He tamam Tamam şimdi bir misafirimiz var da tamam. Evet tamam Tamam mı abi anlaşıldı evet. buraya kadar ha. Evet O yüzden diyoruz ki yarın bir gün çıkarsa ki bunu akıllı bir bidat herif çıkmaz, bunu getirmez dedik. İmam Mali'ye bu sözü nispet ediyorlar. Bu İmam Mali'nin hesabından gelmiş ancak bu zayıf olan görüş daha meşhur görüş net bir şekilde İmam Malik iman artar ve eksilir lafzını kullanıyor. Tamam mı abi? İman artar evet. ve eksilir lafzını kullanıyor. Şimdi durum böyle olunca diyoruz ki biz her ne kadar imanın eksileceğine dair eksilme kelimesini zikreden naslar olsun olmasın onu tartışmasını biraz yaptık. Olsun veya olmasın bu hiçbir e, hiçbir sorun değil bu. Tamam mı? Evet. E, hiçbir sorun değil. Ancak diyoruz ki mana olarak net lafızlar var ki iman eksilesi. Mana olarak. Mana olarak Aleykümselam. Mana olarak tamam mı? Mesela nedir bu manalardan bir tanesi? İşte imanın en üstünü ve en altı Demin söylediğimiz hadis. Bu hadis net bir şekilde delalet etmiyor mu iman eksilir? Evet. İman eksilir, Bu bir. İkincisi mesela e, en son iman mesela işte cennetlikler cennetten çıkarıldığı şey, cehennemlikler cehennemden çıkarılır ya. Sonra en son evet. kim çıkarılır? Allah ne der? E, çıkarın kalbinde ne olan? Hardal tanesi kadar iman olan. Doğru mu? Evet. Sonra mesela sizden birisi diyor ki bir şey gördüğünde bir münker gördüğünde Eliyle değiştirsin gücü yetmiyorsa, diliyle gücü yetmiyorsa, kalbiyle bu imanın en zayıf noktasıdır. Tamam. Bütün bu hadisler ve buna benzer naslar neye delalet ediyor? iman eksildiğine delalet ediyor. Evet. Tamam bunda bir sorun yok. Mes mesela selef alimleri diyor ki, mesela bunlardan bir tanesi Allah-u Alem İmam Ahmet diyor ki, alttan bir şey zaten ne olur? Eksilir. Bak şimdi kahve buraya dikkat et Musa abi. Tabii. Artan bir şey ne olur? Eksizir. Bak şimdi artan bir şey. Artan bir şey neyle artıyor? Ehl-i Sünnet baktığımızda neyle artıyor? Amelle artıyor değil mi? Kalbin tasdiliyle artıyor vesaire. Peki iman amelle artıyor, artıyor ya. O ameli terk etsen ne olur? Geriye döner. Çünkü o amelle artmıştı zaten. Tamam mı? Anladın mı burayı? Anladım. Ha, bak ince noktası var. işte ince noktası burası. Burası önemli. Şimdi i̇man neden artmıştı? Amel. Mesela sebeplerinden bir tanesi amel. Mesela ne yaptı adam? işte e, her gece diyelim e, e, işte e, her gece diyelim mesela gece yatağa girerken işte gece zikirlerini hiç terk etmiyor. Namazdan sonra zikirleri terk etmiyor. Bu onun imanını arttırıyor. Peki adam e, onu yapmadan önce imanı belli bir e, seviyedeydi o zikirlere başladı. Ne oldu? İmanı o belli seviyeden arttı. Çünkü amel imanı arttırıyor. Peki, evet. o belli bir müddet sonra o zikirleri terk etti. Ne oldu? Geriye döndü. Çünkü zaten geriye dönmesi e, doğal olarak olmak zorunda zaten. Neden? Çünkü zaten o amellerle artmıştı. Onun terkine ger e, geriye döndürecek. Bil mi? Evet. Ha. O yüzden diyoruz ki burada zaten açık ve Nettir. E, e, şeyler delalet eder yani. Nasların e, hepsi delalet eder ki iman aralarında e, derece dereceler artma ve eksilme olur. Tamam mı? Yani kısaca böyle bir anlatmış olayım. Allah evet. Yani çok uzun, çok başlıklar var da burada. Şimdi zaten 47 dakika oldu. Burada bırakalım. Ancak iman hakkında bak sadece has başka bir şey almayayım inşallah. Soru iman hakkında şu ana kadar geldiğimiz noktada. Şimdi bir sürü başlıklar var. Bir sürü başlıklar var aslında işlenmesi gereken. Mesela işte imanda istisna. İmanda istisna inşallah demek inşallah ben müminim demek caiz mi değil mi? Şimdi Türkiye'de bilinen genel bir kalıp var. Bu çok hoş değil. Beni pek hoşuma gitmiyor işte. Ben inşallah müminim. Diyeceksin bu sadece böyle deyip kesemezsin. Bazı yerlerde, bazı yerlerde istisna yapmaman lazım. Bunlar konuşulacak. E, on e, sebep istisna yaparken ne kastetmişti Bu pek e, bilinmiyor maalesef. Ondan sonra peki inşallah mümin diyorsun, peki inşallah Müslümanım demen caiz mi değil mi? Tamam mı? Bunlar hepsi konu başlığı. Peki peki ha iman artılır peki İslam artar eksilir mi? E, Bunlar hepsi konu başlığı. Atebiliyor muyum? Ondan sonra mesela e, amel imandan e, amel imandan cüzdür diyoruz. E, başka ne cüzdür Musavi? Dil. Başka? Kalp. Evet, kalp. Peki sen dili terk edersen ne olursun? Azamlı mı olursun? Dili terk edersen kafir olursun. Kafir olur. Daha Peki tabi. Kalb ile e, dili, dili... Ya Nebis Asalem demiyor mu? Ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar bak o sözü söyleyinceye kadar savaşmakla emin oldum. İstisnai durumlar... Ha. Istisnağı ha. Istisnağı o dil, hayır hayır. Hay. O değil, imana girerken bir insan. Dil şart, dille şahadet. Tamam mı? İnsan şahadet şarttır imandan. İmanın şartıdır. Yani dilsiz birisi ne bu istisnalı O ayrı. Bu. İşte bak her yani, zaman biz neyi konuşuyoruz? Aslı konuşuyoruz. Tamam mı? Evet, her evet. zaman aslı. O istisnalar her zaman ayrı bir boyuttur. Bu fıkırta da böyledir. Fıkırta aslı konuşursun. Bir insan ki ama ben böyle oldum, şöyle oldum. Orası istisnalı. Ama ayrı konuşuyoruz. Şimdi dinin aslını konuşuyoruz. Tamam mı? Dini evet. asnı konuşuyoruz. Çünkü dilsiz bir insan için içinden söylemesi de sözdür Arapçada. O tartışılır tamam mı? Hı hı. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Yekûlûne <gülüyor> bi'enfusihim. Ne diyor mesela? Onlar nefisleriyle söylerler. Bak nefis içten söylemeyi de söylemek demiş. Ama bir kayıt getirmiş. Tamam mı? Bak Allah ne der? Onlar nefisleriyle yani içlerinden söylerler. Bak iç, içinden konuşmaya söyleme ismi vermiş ama eee Burada tabi bir e, karineler var. Öyle anlıyoruz biz. Şimdi bu ona girmeyeyim. Bu karışık bir mevzu. Alakulihal aslı konuşuyoruz biz tamam mı? Hı. Şimdi aslı konuşuyoruz biz. Aslen dille söylemesi, bir insan dille şehadeti terk ederse söylemese bu insan mümin olmaz. İmana girmez. Tamam mı? Kalp, evet. Kalbi terk ederse aynı şey. Aynı şey. Evet. Peki amelleri terk ederse Amelleri terk ederse azar mı olur mu? Ooo işte bak bu müşkilat. İşte Türkiye'de Türkiye'de 20 senedir iman anlatıyor ama bana bir tane örnek veremezsin ki bu mevzu bu mevzu konuşulmuş. Ama ne? Amelin terki. Değil boyunca. şimdi. O, tartışılacak. Bir kere bu şimdi ben amelin terki falan yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldıran insan kafirdir, dildir onu konuşmuyor mu? onu Kafirdir de demiyorum. Ama bu konu hiç tavsillendirilerek hiç konuşulmamış. Ve bilen insan yok piyasada. Ben öyle evet. görüyorum. Allahu Alem. Bunun da sebebi şu. Bunun da sebebi şu. Maalesef o yüzden ben diyorum ki iman en az 25-30 ders, belki 40 ders, belki 50 ders işlenmesi lazım en az. Evet. Tamam belki mı? Ha, en az. Çünkü neden? Anlaşılmamış birçok mevzu fıkh edilmemiş insanlar tarafından. Bu, bu tekfir babı, iman babı, rububiyet babı, hatta uluviyet babı, isim sıfat babı hepsi boş bırakılmış. Hepsi boş bırakılmış. Şimdi bir insan derse ki amelin, cevari amellerinin terki küfür değil, bu selefin icmasına mukave etmiştir. Amel de terk ederse insan küfürdür, kafirdir. Ama hani bana bir tane, nerede bulacağım bir ders yapılmış bunun hakkında, insanlar bunun hakkında ne biliyor, selef bunun hakkında ne demiş, selefin kavli neyin, naslar neye derart ediyor. Ama biz amelin terfi küfür derken bir de kastımız var, nedir o kasıt onu da ayrı bir konuşacağız. Yani e, hiçbir zaman lafsından şu anlaşılmasın işte bir insan yoldan eziyet verici şey kaldırmayı terk etti, bu adam kafir. Bir insan orucu terk etti bu adam kafir değil. Ama bir insan azalayla amelin bütününü terk ederse tamam mı? Bütününü terk e. ederse o adam kafirdir icmaen. Tamam mı? Neden? E sen iman diyorsun ki kalbi ile tasdik, dille ikrar, azalarla ya, amel e, Dili terk ederse kafir kalbi terk ederse kafir, ameli terk ederse kafir. Değil. Bu ne, bu ne tenakuz yani? Nasıl yaptın o zaman sen amel, amelleri, imanın, cüz yaptın? Bu, bu tarzınması bunun içeriği Şimdi bu bu lafımı böyle alarak şöyle bilmeyin bak tek tek amelleri teker teker terk ettiğin zaman bir insan geldi Ahmet orucu terk etti işte burada Humeys namazı terk etti işte Ebies ee, zekatı terk etti işte Talebe e, ne bileyim yolda ne verecek edecek şey kaldı terk etti hı hı. tamam e işte iman ve sabır e, e, Hacı terk etti gücü etti yalda vesaire. Böyle değil. Bunlar bunlar böyle kafir mi oldu? Bu değil. Mevzu bu değil. Mevzu amel imandan cüzdür ve amelin bütününün, zahir amelin bütününün tercih küfürdür ve bu da ne demek? Bunların hepsi açılması lazım. Hepsi boş bırakılmamın mevzular. Ve inan daha o kadar başlıklar var ki, o kadar önemli mevzular var ki Başlıkları eksik bilinen, eksik bilinen, yanlış bilinen ve bilinmeyen bak üç kategori. Eksik bilinen, yanlış bilinen ve bilinmeyen. Bir sürü mevzu var daha bunların. Bunların hepsinin işlenmesi lazım. Maalesef Kaç bu bak. Allahu alem ama en az 25 ders. Yani ben Aşağıda. tahmin ediyorum daha da uzun sürebilir. Ama Allahu alem en az 25 ders. İhtimalen 50 bile olabilir. Çünkü basit değil. Yani mesela diyelim ki iman, lügaten tasdik midir, ikrar mıdır? Bu tek başına bir ders. İki saatlik bir ders. Belki. Aşağıda. Veya en az bir saatlik bir ders. E bunu konuşmamız lazım. Bunun faydası muhalifelere reddiye verirken var. Çünkü bugün gün bir müziğe çıkacaksan diyecek ki Allah planında iman edince diyor. E tasdik demek işte. Allah diyecek ki biz bu kitabı Arapça indirdik size. E Arapçada da imanın kelime, manası istediğin şeye bak. Arap dil edebiyatı kaynak sözlüklerine bak. tasdik diyecek. E ben de Allah'a tasdik ettim mi? İnanılması gereken şeyleri tasdik ettiğim zaman tamam mı? İşte sadece Allah'a ibadet edilir. Ama ibadet etmiyorum. Melekler var. işte resul e var. Allah bana neyi iman etmemi gerektirmiş, iman et demişse ben onlara iman ederim. Tamam. O zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş olurum. Çünkü iman Allah'ta tasdiktir demiş. Tasdiktir. Allah Kur'an'da imanın tasdik olduğunu söylüyor. Yani iman edin diyor bize. İman da tasdiktir. Ben tasdik ettiğim zaman Allah'ın söylediğini yerine getirmiş olurum. Olay biter diyorlar. Tamam. Evet. E işte o zaman burada şu gündeme geliyor. İman hakikaten Allah'tan tasdik mi demek? Yoksa ikrar mı demek? İkrarla tasdik arasında ne fark var? Mesela i̇bn diyor ki iman lügatta ikrar demek. Çünkü ikrarda boyun eğme var. Boyun eğme de ameli gerektirir. Tamam mı? Biz imanın sadece lügat manasını bile ele alsın. içinde amele delalet eden şeyler vardır diyor İbn-i Anladın mı abi? Evet. Ona getiriyor. Velhasıl bunların hepsi tartışılması gerekir. Yani daha bir sürü ee, söylenecek ee, şeyler var. Yani, ee, konu konu gidileceği için ben şeyler sormayayım. Ben sizin hakkışa bıraktım ...başlıklar vesaire bunların hepsi evet. şeydir. İmanın kularındaki tarifi, sünnetteki tarifi... Evet. Mesela ta mesela şey. soru. Mesela Türkiye'de... ...Türkiye'de işlenmiş mi Allahu hı. Alem? Bilmiyorum. Mesela... tasdik kalbine tasdik. tasdikte artma ve eksilme olur mu abi ee, Yerine göre deniyor hocam. Yani öğrendikçe artar. Yoksa umumi olarak aynı şekilde iman etmek gerekir. İman, iman edilecek konularda artma ve eksilme olmaz ama imanın gücünde artma vecim olur şekle biliyoruz biz. Ama bunların o. hepsi, bunların hepsi muhlak Yani e, mesela ka, burada mesela bir sürü şey getirilebilir, itiraz getirilebilir bu tarife. Bunun, bunun için açılması lazım. Bunun için açılması Mesela lazım. şöyle bir tarif daha var, bunu da bir açacağım. Sahabeler biz önce imanı öğrendik, sonra kurarı öğrendik. Hani ayetlerde geliyor ya. E, Ayetler okulunca onların imanları artar. Evet, evet. Ya Ala kulli hali, ala kulli hal yani. Bunların hepsi açılacak inşallah, Ama şimdilik bu kadar. Velhasıl, şey olayına bak, kısaca sorduğun için cevap okuyor. E, Kalbin mukmeyin olsun ayeti var İbrahim Aleyhisselam. Evet. Öyle bak o tasliğin artmasını olarak anlarsın öyle. Neyse, e, Allahu Alem. O ayeti bir açar mısın hocam? Onu ben sana soru olarak yazmıştım zaten buraya. Tamam onu şimdi açmayalım ha. yoruldum da. Ee, ya, o benim ilgimi çeker. Yoksa inanmadım diye. Bilakis inandım ama kalbim mutmain olsun. Ne anlamlı bu? İmanın artması olarak bak işte. Hı -hı. Tamam, öyle bak yeter yani. Evet. Çünkü neden? Mesela onun tefsirine bak Taberiye. Tamam mı? Mesela bak şimdi onu hemen sana bulayım Bizzat tabeleden sana okuyayım. Bekle. Bekliyorum kısaca. Bu arada şeyi durduruyorum ben kendi kaydımı yeter bu tamam mı? Tamam. Şimdi burada anlatıp çıkayım inşallah. Bir kardeşle yazdı tamam.